Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Avrupa Birliği'nin finansörü olduğu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yürütülen Türkiye'de iklim değişikliğine uyum eyleminin güçlendirilmesi projesi 9 Ekim 2019'dan bu yana devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Anadolu Ajansı muhabirine 48 ay sürecek projenin pilot il seçilen Samsun'un yanı sıra Konya, Muğla ve Sakarya'da da uygulandığını söyledi. Proje kapsamında iklim değişikliğine uyum stratejisi, eylem planlarıyla şehirler için izleme ve değerlendirme sistemiyle finansman stratejileri geliştirileceğini anlatan Demir, öncelikle mevcut durum ve etkilerin tespiti yönünde çalışma yapıldığını belirtti. Özellikle karbon izinin tespiti ve 2050 yılında karbon nötr hale gelmeyi hedefleyen eylem planı hazırlığı, Yaptıklarını dile getiren Demir iklim değişikliğinin etkisiyle son yıllarda ciddi olumsuzluklar yaşadık. Karadeniz bölgesinde süreli ve çok yağın yağış, sel ve afetler oluyor iklim değişikliğiyle. Samsun çok kıymetli tarım arazilerine sahip. Su kaynakları noktasında Türkiye'nin en mümbit şehirlerinden biri. İklim değişikliğinin ortaya çıkaracağı handikapları olabildiğince önceden görüp tedbir alma noktasında çok ciddi bir Yönelimimiz var diye konuşmuş Samsun Belediye Başkanı demiş. 4 Şubat'ta başlayacak olan Pekin oyunları kayak pistlerini örtmek için yüzden fazla kar jeneratörü ve 300'de kar yapma tabancası kullanacak. %100 yapay kar kullanan ilk kış olimpiyatları olacak. İngiltere'de Lowborough Üniversitesi'ndeki spor ekoloji grubu araştırmacılarıyla Protect Our Winters isimli çevre grubu tarafından yapılan raporda bu yalnızca yoğun enerji ve su kullanımı ile erimeyi yavaşlatmak için sıklıkla kimyasallar kullanılmakta da yetinilmiyor. Aynı zamanda birçok sporcunun potansiyel olarak tehlikeli olduğunu söylediği bir yüzeye de neden oluyor dedi. Araştırmaya göre doğal olarak kurak iklimlerde yer alan iki ortak ev sahibi şehri olan Peking ve Zhangjiakou kar makinelerinde donmuş tahmini 49 milyon galon kimyasal olarak arıtılmış su kullanacak. Çin sürekli kar yapımında yalnızca doğal yağış ve geri dönüştürülmüş su kullandığını iddia etse de yüksek su kullanımı oranının bölgenin zaten kıt olan su kaynakları üzerinde ek baskı oluşturacağına dair endişeler var. Doğal kar... Bazı bölgelerde daha az rastlanır hale geliyor ve iklim değişikliğinin bir sonucu olarak kar yapımı için su mevcudiyeti düşüyor ki bu da küresel ölçekte kar sporu endüstrisini riske atıyor. Araştırma düzensiz kar mevsimlerinde gezinmek ve düşük seviyelerdeki tatil yerlerinin hızla erimesi artık norm haline geldi. Risk açık, insan kaynaklı küresel ısınma kış sporlarının uzun vadeli geleceğini tehdit ediyor. Kış olimpiyatları için iklimsel olarak uygun ev sahibi mekanların sayısı da bu nedenle azalıyor diyor. İklim krizi Birleşik Krallık'ta turbalık alanların kurumasına ve bu tabakanın koruduğu arkeolojik mirasında zarar görmesine neden oluyor. Evet iklim değişikliği kuraklık her yerde yani turbalıklardan kayak turizmine her yeri etkiliyor. Dolayısıyla İngiltere'de de yağış oranı yüksek yerlerde su altında kalan bitkiler yavaş bir şekilde çürüyor. Sonra yarı kömürleşmiş bir tabaka olan turba ortaya çıkıyor. İşte Birleşik Krallık'ta da yaklaşık 22.500 kaza alanı var bu turbalık alanlarda ve tehlike altında. Mesela Romalılara ait bir tuvalet oturağı, dünyanın en eski boks eldiveni ve bir kadının elinden çıkan en eski mektup bu Turbalıklarda bulunan olağan dışı arkeolojik kalıntılardan sadece ilginç bir birkaçı. Turba tabakasının da oksijen miktarı son derece düşük olduğu için tahtaydı, deriydi, kumaş gibi organik malzemeler çürümüyor. Oksijensiz ortamda binlerce yıl bozulmadan kalabiliyor. Ancak toprak kurumaya başlayınca oksijen devreye giriyor çürümeyi başlatıyor. Böyle durumlarda el yapımı eşyalarda hızlı çürüyüp yok oluyor. BBC Türkçe'nin aktardığına göre sorun yüzde onu böyle sulak arazilerden oluşan Birleşik Krallık'ta değişen hava koşullarının bazı turbalık alanları kurutmaya başlamış olması. Bu devasa alanların kazılması hem milyonlarca sterline mal olacak hem de yıllar sürecek. Dolayısıyla bu arada toprak altında gömül olan kalıntılar da büyük zarar görecek. Arkeologlar Birleşik Krallığın kuzeyinde ülkeyi enlemesi ne ikiye bölen Hadrian duvarı üzerindeki Roma kalelerinden Magna'da bu bozulma sürecinin başlamış olmasından kaygı duyuyor. Evet bakalım iklim değişikliği daha nelere neden olacak? Bununla mücadele de tabii ki yenilenebilir enerji önemli konulardan bir tanesi. Yeşil Gazete'de yer alan habere göre Çin Ulusal Enerji İdaresi 2021 için şebekeye bağlı yeni rüzgar kurulum rakamlarını açıkladı. Ülkede 16,9 gigavat açık deniz. 30,67 gigawatt kara tipi olmak üzere toplam 47,57 gigawatt yeni rüzgar enerjisi santrali yapılmış. Bu da dünyadaki deniz üstü rüzgar kapasitesinin neredeyse yarısına denk. Dolayısıyla bir yılda dünyanın geri kalanının son 5 yılda kurabildiğinden daha fazla açık deniz rüzgar kapasitesi inşa etmiş Çin. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecektir diyoruz. Esankıl. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özeğil. Sadece bugünkü değil.